Tasavvuf ne demektir? Tasavvuf, bu evrensel miracın, Hazreti Peygamber'in miracının geniş çapta gölgesinde yürümektir. O yolda insanın gücü kadar yürüyebilmesidir. Yani Hazreti Peygamber nasıl dünyayı gezdi, dolaştı, Allah'ın ayetlerini gördü, gayb alemine karıştı, gayb alemine gitti, gezdi, gördü, Tasavvuf da insanın kendini maddeden, nefisten, paradan, siyasetten, gürültüden koparıp gayb alemine doğru bir yolculuğa çıkmasıdır. Tasavvuf budur. Saflaşmak veya yün giymek kelimelerinden gelir ki eski sofular yün giyerlerdi veya kendini saflaştırırlardı ki ruhen saflaşıp, ruhen de olsa Hz. Peygamberin bedenen çıktığı gibi onlar da miraca çıkmışlar. Yani öyle büyük sofular olmuşlar. Şeyh Geylani gibi, İmam Rabbani gibi. Onlar da böyle ruhen miraca çıkmışlardır. Hazreti Peygamber'in bedenen kat ettiği mesafeleri, alemleri onlar ruhen gidip gezmişler, görmüşler. Hülasa, tasavvuf yükselmek demektir. Niye yükselmek? İnsanın maddeden, nefisten, gürültüden, patırdıdan kopardığın zaman insan kalp yönüyle yükseliyor. Miraç da zaten yükselmek demektir. Peki çile ne demektir? Çile kırklık demektir kelime olarak. Yani kırk gün bir yere kapanıyorsun, sıkıntı ızdırap, çile çekiyorsun. Bütün peygamberlerde çile var. Mesela Hz. Peygamber de mağaraya çekilmiş. Hz. Musa dağa çekilmiş. Hatta kırk gün çekilmiş, çok ilginç. Hz. Musa kırk gün çekilmiş dağa. Mikat bunun ismi. Allah'la randevulaşması. Önce otuzdu, sonra 40'a çıktı. İslam'da da bu hakikat var. Otuz gün Ramazan. Her sene biz bunu yaşıyoruz zaten. Artı 10 günde hac günleri. 40 gün oluyor. Yani biz gerçekten güzel bir Ramazan orucunu tutarsak, hac mevsiminde de kendimizi hazırlarsak, her sene çilemizi vermiş oluruz bir miktar. İbadet çilesini vermiş oluruz. Hatta kışın çok soğuk günlerine de çile denilir. Çok soğuk günlere. 40 gündür onlar. Kadının luhusalık günlerine de çile denilir. Yani doğuran kadın sıkıntı çekmiş, miracını tamamlamış. Küçük bir miraç içine girmiş o kadın. Çileyi şöyle tarif edebiliriz. İnsanın nefisten, bedenden, maddeden, gürültüden, etrafın baskısından kurtulup ruhen yükselebilmesi için çile bir vasıtadır sadece. Bir araçtır, amaç değil.